صل علىك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صل الله ما غيث هما اوق الصهول وبالجبال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله Kıymetli dinleyenlerimiz Çok büyük bir Geceyi idrak etmek üzereyiz Bu gecenin iftarı Dahil olduğunda Bedir gecesi 17. gece e, Girmiş olacak Bu itibarla Gecemizin ehemmiyetini Kıymetini Faziletini ...bildirecek... Ee, ...bazı rivayetleri... E, ...ikinci bölümde... ...inşallah anlatacağım... ...herkes birbirini haberdar etsin... ...telefon açsın, mesaj çeksin... ...çünkü ramazan Şerif'te iki önemli gece vardır... ...birisi Kadir gecesi... ...ikincisi Bedir gecesidir... ...Bedir gecesi... ...16'yı 17'ye bağlayan gecedir... ...yani bu önümüzdeki gecedir... ...onun için... E, ...teravihini kaçırmamak lazım dualarından, zikirlerinden gaflet etmemek lazım. Eee Allahu Teala'nın e, Bedir'de indirdiği melekler hürmetine ve Bedir'e katılan 313 sahabe ki sahaben en faziletlileridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki Cibril Aleyhisselam'a Ha Cibril Aleyhisselam sordu. Ma ta'uddun ehle Bedrin fikum? İçinizde Bedir'e katılanları Nasıl değerlendiriyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Min eftalina En faziletlilerimiz olarak Sahabe içerisinde en faziletli olarak Onları kabul ediyoruz Hazreti Cibril dedi Ve kedelke menşeyde bedran el melâke Meleklerden Bedir'e katılanları da Yani Bedir'de inen 5000 bin melek De bizim içimizde en faziletlilerdir Demek ki meleklerde bile Bedir'e katılan melekler diğerlerinden üstün oldu. Sahabede de Bedir'e katılanlar hepsine üstün oldu. Onun için Ebu Belen Ensari Hazretleri Bedir'e elinden bir zat İstanbul'da bulunması, tabi dünyanın birçok yerlerinde sahabeden zatlar vardır ama Bedir'e elinden olması, yani tabi Ebu Belen Ensari aynı zamanda Hudeybi elindendir, aynı zamanda akabe biat elindendir, yani ikinci akabede olacak. Yani Eba-i Belensari gibi bir sahabe, e, sahabi e, pek bulunmaz. Çünkü katılmadığı bir e, önemli e, mevki yok. hepsini iştirak etmiş. Rabbim şefaatle nâle eylesin. Onun için şimdi biz e, size 17. gecenin faziletleri hakkında ikinci bölümde bazı bilgiler vereceğiz. İnşallah urrahman. E, nafile namazı da var. Onu da ee, arkadaşlar dergiyi hazır esinler. O ikinci bölümde ondan da inşallah e, okuyalım bu gecenin nafilesini de kılalım. Teravih'ten fazla bir şey kılalım bu gece. Bedir gecesi. Yani 17. gece çok fazileti var. Onun için Rabbim secdelerimizi artırmayı, namazlarımızı, zikirlerimizi ve ibadetlerimizi ziyade etmeyi müessir eylesin, nasip eylesin. Amin. Şimdi ilk bölümde bir hadisleri rivayet edeyim. Ali teala efendisi şöyle buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri olacak ravisidir hadis-i -şerifi. hadis şerifin. İdake en Ramazan min hatta Birçok hadis-i şerifin bid'atlerinde bu cümle geliyor. Ramazanla, Ramazan ile alakalı olarak. Ramazan Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman göklerin kapıları açılır. Bu demektir ki dualar mutlaka kabul olur. Gök kapısının açılması normal zamanda yağmur yağarken açılıyor. İşte cuma günü bir vakitte açılıyor. Ee, yani e, her zaman gök kapıları açık değildir. Ama Ramazan Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman Kök kapıları ardına kadar açılır. Bir kapısı bile kapanmaz. Yani 300 küsur kapı var semada. Kökte 300 küsur kapı var. 360 da olabilir bir rivayet. Bu kapılar Ramazan Şerif'in son gecesi olana kadar ardına kadar açık kalır. Anladınız mı? Yani Ramazan Şerif öyle bir ay ki başında kapılar açılıyor. Sonuna kadar açık kalıyor. Bu ne demek? Ayın tamamında dua müstecaptır. Hiçbir e, anı efendim duanın reddedileceği e, efendim bir e, uğursuz zaman dilimi değildir. Hepsi mübarektir. Hepsi hayırlıdır. Onun için bir ay geceleriyle günleriyle tam bir ay e, efendim kök kapıları, dua kapıları kabul kapılar açık iken bir insan bir dua tutturamazsa mahrum olur. Mahrumdur yani. Nasipsizdir, bahtsızdır. Vah. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin amin. Ve evet. leize abdin yusalli fi leile min ila ke teb Allahu 1500 haseneten بكل secdetin. Ramazan şerifte bir mümin herhangi bir gecede bir namaz kılsa yani işte yatsı namazı, akşam namazı geceden sayılıyor. Yatsı namazı kılıyor, akşamın sünneti var, işte evvâ bin namazı var. Akşam namazından sonra kılınıyor. Dünya kelamı konuşmazsan. Ben sallâ ba'del magrib Her kim akşam namazından sonra kılarsa, Erbahara ka'at bir hadiste dört rekat kılarsa diyor. Kütübet salâtü fi illiyyin. Onun bu namazı illiyyine kaydedilir. Aliy'in nedir? Celle aynaka Kitabel ve ma'drakum Aliyun Kitabul Marqum İyi kulların, dostların, salih kulların kitapları, amel defterleri en yüce divandadır. Aliyun çok yüksek demekte. Aliyun nedir? Sana bildiren nedir? Şimdi ben kimse bilemez ki bildirsin. Şimdi ben sana bildireceğim Allah buyur. Mutaffif'in suresinde bu. Evet. İlliyun nedir? Mühürlü bir kitaptır. Yani bütün salih kulların, iyi kulların amellerini e, toplayan mühürlü, damgalı, yani kimsenin açamayacağı, herkesin okuyamayacağı, herkesin bakamayacağı bir büyük dosyadır. Yeşhedül Mukarrabun. Allah'a en yakın kılınmış. Mane. Mevla mekandan münezzehtir. Mevla haşa yukarıda değil ki sen ona, yukarıda olan ona yakın olsun. aşağı. Mevla balığın karnındakine ne kadar yakın ise arştakine de o kadar yakındır. Onun için Allah kökte diyenler sapıtmıştır. Ve eli sünnetten çıkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miras gecesi Mevla Teala'ya e, en yakın e, tabii kendisi açısından en yakın haldeydi. En yakın e, dereceyi kesbetmişti diyelim. Ama ne bu ad-i La tufadzılûni alâ ebni Metta. Beni Metta oğlu Yunus'a karşı üstün tutmayın. Fe nûrâ fi batnil hûtnâ râitû fi âlel ârzım. Ben arşın üstünde neler gördümse o balığın karnında onları gördüm. Şimdi bakıyor musunuz? Tabii bunu tevazuen söylüyor. Yani kendisini biraz Yunus Aleyhisselam hakkında konuşanlar oldu da yani nasıl bir peygamberiydi de milleti bıraktı kaçtı bilmem ne balığın karnına düştü falan. Tabii böyle konuşulunca onları kırmak için beni bile Yunus'tan üstüne tutma Yani Yunus'un hakkında salavatullah ala nebiyina ve ala Nasıl böyle konuşursunuz? Allah'ın peygamberidir. Ben arşın üstünde ne gördüysem o balığın karnında onu gördü. Şimdi balığın karnında onu gördü. Ee, burada ne anlaşılıyor? Mevla'nın mekandan münezzehliği anlaşılıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, arşın fevqinde Mevla'ya sen diye hıtap etti. Yani diyelim. Ya Rabbi dedi, sen dedi. Hafif an ümmeti dedi. Beş vakit namaz işte. 50'den 5'e düşene kadar. E, ümmetimden e, bu yükü hafiflet dedi. Yani hıtap sırasıyla konuştu. İnsan hıtap ettiği zaman karşısında olana hitap eder, sen diye. Peki Mevla Yunus Aleyhisselam ne dedi balın karnında? La ilahe illa ente subhanike. Senden başka ilah yok. senin noksanlıklardan tenze ederim. E şimdi Yunus Aleyhisselam balın karnında nasıl sen diyor? Sen kime denir? Sen muhatabına denir. Huzurunda bulunduğun zata denir. E o zaman balın karnı neresi? Denizin dibi. E de denizin dibi neresi? Dünyanın en düşük yeri. E peki sen gökte diyorsun, yukarıda diyorsun. E Yunus Aleyhisselam nasıl ki yerinde... Üstünde de değil, ta denizin alt, dibindeki balığın karnında sen diyebildi. E şu Mevla mükandan, me mekandan münezze etti onun için. Anlasana işte. Her yerde, sen nerede olsan ol, sen mekandasın. Mevla mekanda değil. Onun için Allah'a sen diyebilirsin. Ya Rabbi sen beni affet. Ya e sen nasıl diyorsun Allah? Anladın mı? Şimdi bunun itibarla e, her kim evvabi namazını dört olarak kılsa mesela akşamdan sonra Bazıları sünnetle beraber dört oluyor yapıyor. O zaman sünnetten sonra iki rekat kılıyorlar. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatinde bu yaygın. Hikmet Efendi Hazretleri falan birkaç kere ben bulunduğumda iki rekat kılalım. Yani sünnetten sonra belki telaş oluyor kalabalık olduğundan izni, böyle vakit dar falan yine iki rekatı bırakmayalım mağansındadır da. Yani sünnetle birlik istirirsen, sünnet hariç iki rekat kılsan bu dört rekat olmuş oluyor. Ama sünnetten hariç dört kılmak daha faziletli olandır. Dört rekat kılanın bu namazı nereye geçer? İlliyyuna geçer. İlliyyun neresi? Mukarrab. İşte Allah'a yakın edilmiş. İşte oradan geldim buraya. Manen yakın edilmiş. Yoksa mekan olarak onlar yukarıda, melekler yukarıda. Ama melekler Allah'a orada diye yakın değiller. Yeryüzünde öyle insan var, peygamber var diyelim melekten daha yakın. Anladın mı? Çünkü yakınlık manevi manevidir. Mevla ile mekanen yakın, mesafe bakımından yakınlık söz konusu olmaz. Bu amel defteri, yani bu dört dekarlık lamazı illiyune yazdılar. Yani o deftere kaydedilir, hiç bozulmaz, mührü bozulmaz. Şirke düşmedikçe. Adam müşrik olur dinden çıkarsa, o vakit bozulur. Dinden çıkmadığı sürece, Bozulmaz. Yani günahlar bile bozduramıyor onu demektir. Çünkü defter mühürlüdür. Mühür daha bozulmaz. Başka bir hadis-i şerifte yine Tirmizi'de geçer. Men sallâ bâdel maghrib sitte rekaat. Akşamdan sonra kim altı rekat kılarsa. Yani sünnetten sonra altı rekat demektir. Bazı alimler sünneti de buna dahil ederler. O zaman sünnetle beraber altı olur. Sünnetten sonra dört olur. Altı rekat evvabin, biraz millet hep onu ebbabin mebbabin yanlış yınmış okuyor. Bu ismini doğru okuyamayanlar e, niyetinde tutsun kalben. Zaten biliyorsunuz namazlara niyet kalpten oluyor. Kalpten olduğu için akşamdan sonraki sünnet namaz diye niyet edilebilir. Evvabin, allah Teala çok yönel, yönelenler, tam dönenler demektir. Estağfirullah. اِنَّهُ كَانَ لِلْ اَوَّا ب۪ينَ Bu had-i kerimesine Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesi Allah kendisine hakkıyla yönelenleri çok affedicidir. İşte o kullara benzemeye çalışıyoruz. Onlardan olamasak da. Yani onlar bu vakit namaz kılarlardı ya akşamdan sonra. Dünya kelam konuşmadan. Biz de böyle yapmakla ne oluyoruz? Dostlara benzemiş oluyoruz. Düşmanlardan uzak durmuş oluyoruz. اِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَتَشَبَّهُوا بِهِمْ Ne demişler büyüklerimiz? Onlar gibi olamıyorsanız da, onlar gibi kılamıyorsanız da, kalbinizi, ruhunuzu, aklınızı, fikrinizi tam Allah'a döndüremiyorsanız da, hiç olmazsa görüntüde, görünüşte onlara benzemeye çalışın. Yani, efendim, onların kıyafetini giyinin, Onların hayat tarzını benimseyin. Onlar namaz kıldığı vakit siz de kılın. Onlar oruç tuttuğu günler tutun. Ha onların gibi orucunuzu tamamlamıyor olabilirsiniz. Onlar gibi iflaslı olamayabilirsiniz. Ama benzemeye çalışın. Adam soytarılığına, maskaralığına bile Musa Aleyhisselam'a benzeyen cübbe mübbe bir şeyler giyip milleti güldürmek yaparken Mevla'dan de derişti. Adam iman etti yani. Sen öyle şalvarı, cübbeyi, görüntüyü, çarşafı Hakir görme. Takva katlediriz. Allah görüntüye bakmaz. Öyle bir şey yok. Görüntüye bakmaz olur mu? Sana sakalını kesme demiş. Sen keşiyorsun. Efendim sana sarık sar demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet etmiş. Sen başını açık kılıyorsun. Veya sarık sarmıyorsun. Takkeyle kılıyorsun. Eşini sarıkla kılanla takkeyle kılanı bir tutar mı? Dostuna benzeyenle benzemeyeni bir tutar mı? Sırf takkeyle kılsan... Efendim e, O şeye benzer Efendim e, Yahudiler de kippa mippa takçe takıyor Anladın mı? Efendim sen e, sen de sarık sarıyorsun Siklere benziyorsun Hindulara e, Ne alakası var? Onların kafalarının üstü açık Takke yok onlarda da Takke üzerine sarık olduğu zaman Tam sünnet oluyor zaten Ne buyuruyor Tirmize hadis-i şerifinde Farku mu a abbeynel müşrigin Müşriklerle bizim aramızdaki fark nedir? Takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklıydı. Sarı renkli sarık sarmışlar. E, işte meleklere benziyorsun. Bak görüyor musun? Müşebbimin. Atlarına alamet takmışlar. Ondan sonra e, meleklerin sarıklı olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haber ver Sen şimdi sarık sarınca kime benziyorsun? Meleklere benziyorsun Fötör takınca kime benziyorsun? İlâhiri O zaman benzemenin öne önemi çok büyüktür Millet şapka giymemek için Canını verdi Taraaşlarına sallandırdılar İstiklal mahkebelerinde nice alimleri O kadar önemsizdi de Eskilik Atıf Efendi Niye idam edildi? Frenk mukallitliği Kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Kılığın, kıyafetin kime uykun? Amelin, vaziyetin, durumun? Ya dostlar gibi ihlaslı olamıyorsanız da bari dostlara benzemeye çalışın. Çünkü dostlara benzemek kurtuluştur. Düşmanlara benzemek helaktır ve azaptır. <gülüyor> zalimlere azıcık da takım eyletmeyin. <gülüyor> Siz gavur değilsiniz ama üçlük zalimlere azıcık benzemenizle Ateş dokunur size Mevla buyuruyor. Onun için onların kıldığı vakitlerde kılalım, onların tuttuğu günlerde oruç tutalım. Nafileleri konuşalım. Farzlarda zaten. Mecbur yapacaksın. Mecbur yapacağın işi ne konuşayım? Yani onu da konuşuyoruz. Önemini anlatmak bakımından. Faziletini anlatma lüzum yok. Farzın faziletini nasıl anladım sana? Farz daha zaten. Nafilelerde faziletlere teşvik çok yapılmıştır. Çünkü neden? Nafileler mecburi değildir. Onun için Efendim sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler çok beyan etmiştir, bildirmiştir ki insanların nafileye teşvik etmek için. Ne burada erkim akşamdan sonra altı rekat kılarsa, lemmetekellem beyne bir suu, aralarında kötü kelam, dünya kelamı hiçbir şey konuşmazsa. Bazı vaatlerde bir şeyin hiçbir şey konuşmazsa. O zaman iyi bir şey de konuşma. İyi bir şey derken Türkçe'yi konuşuyor. Yoksa zikir, Subhanallah çektin arada etel kürsü okudun. Onlar konuşmuyoruz. Dünya kelamı Şimdi bizim mollalarda şöyle bir şey var ha. Mesela çık diyecek, gir diyecek. Çünkü evvabinin arasında ya veya işrağı bekliyor. İşrağı da beklerken sabah güneş doğduktan sonra en az 20 dakika kadar efendim dünya kelamı konuşmazsan o efendim iki rekat bazı bir haç bir ümre sevabı kazanır. Ama orada şart var. Şimdi bu dünya kelamı konuşmamanın yolunu bulmuşlar bizimkile Çok uyanıklar ya bizimkiler mollalar. Şimdi mesela adama gir diyecek adam kapıyı çalıyor veya çık diyecek yani git diyecek adam yanında müsaade istiyor veya o da Türkçe konuşmamak için ödükül diyor. Aa, ne kadar akıllı görüyor musun? Üdül ne demek? Gir. Ökruç, çık. İzhep git. Bu şimdi izhep git deyince dünya kelamı olmamış oluyor. Ulan Arapçada dünya kelam değil mi? Bu kadar Araplar, Arapça ne hatları yiyorlar. Adam e, Arapça yazışarak internetten affedersin bilmem ne buluyor. E ne olacak bu? Dünya kelamı değil. Arapça ya. Enayi misiniz? Tipiniz mi öyle gösteriyor? Yani mübarek adamlar dünya kelamı konuşmayan dendiği zaman bunun Arapçası, Türkçesi, Farsçası olmaz. Ama bir İmrail Saliha bir kadın vardı 40 sene 50 sene Kuran'dan başka bir şeyle konuşmamış ee, Süfyan uyu ne miydi bu da onu bir anlatacağım size ya ben şaşırttım Her şey soruya Arap ayetle cevap veriyor Ama normal zamanda da öyle Çra çocuklarını yolda kaybettiği yolunu Medine'de. o sonra onu Evliya Allah'tan biri buldu Ondan sonra işte çocuklarını onu buldurana kadar, Arada bir şey soruyor... Hep ayet... 40 tane mi... 50 tane mi ayet okudu ona... Bir şey soruyor... Ayetle cevap veriyor... Bir şey soruyor... Ayetle cevap veriyor... Allah... Sonra oğullarına dedi... Bu dedi... Bu anneniz dedi... Kaybolmuştu dedi... Falan... Bu nasıl bir şeydir... Dediler ki bizim annemiz... 50 sene mi... Ne kadardır... Hiç... E, dünya kelam konuşmamış... Ama hiçbir iş için... Hep ayet okuyor... Estağfirullah... Bismillah... Bir ayet okuyor... Sen oradan anlıyorsun... Gelecek mi... Gidecek mi... Kayıp mı oldu... <gülüyor> yemek mi istiyor Hepsinden Kur'an'dan bir ayetten Oraya mana çıkar Ne kadar kuvvetli hafız olmak lazım zaten de Bir de manayı da çok iyi bilmek lazım E tabi seni dinleyenin de anlaması lazım O da ayrı bir dava var Anlamadım. Yine yandın Ben onu konuşmuyorum şimdi Ama iştak beklerken Evvabin zaten altı rekat Arada da konuşma biraz çatladın mı ya Duramıyor ki adam Şimdi 6 rekat kılarsa Diyor Ödülleli ibadeti 50 sene, 12 sene devamlı ibadet yapan ne sevap alırsa 12 senelik ibadet sevabı alır akşamdan sonra 6 rekat kılan. Bir adet-i şerifte ve bu ölevkand ekfara Denizlerin köbüklerinden de fazla günahlar olsa bağışlanır. Şimdi tam da iftarı önce yaparsan iş iyi. Çünkü önce yemeyiyorsun ama bir buçuk saat sofrada oturulmaz ki arkadaş. Bir yarım saat yersin. Ondan sonra abdestin varsa tamam. Yoksa tazelersin. Alırsın yani. Tazelemek varken olur. Yoksa alırsın. Ondan sonra akşamı kılarsın. Akşamdan sonra da sünneti kılıp sünnetten sonra dünya kelam konuşmadan işte arada hanım çaylar hazır mı demeyeceksin. Hararet bastı ya. Limonlu çay getir demeyeceksin. Dünya kelam hiç konuşmadan alt rekatında kılarsan Denizlerin köpükleri kadar günahında olsun affedilir. 12 sene sürekli ibadet yapmış sevabı ihsan edilir. Evabinde bitirsin, evabinden sonra da kargarsın. Efendime sana söyleyeyim, e, çayını mağne içersin, teraviye kadar, yatsıya kadar. Şimdi Ramazanın herhangi bir gecesinde e, kim namaz kılarsa her seydesine 1500 hasene. Ve ben Alehu Ubeefil Kırmızı Yakut'tan cennette bir köşk bina edilir. Her tarafı Yakut. 60 bin kapısı var. Ben başka hadislerde diyordum size. Bin tane kapısı var. Siz diyordunuz ki hadi git işine. Hadi git. Beyhakî rivat ediyor bu hadis-i 60 bin kapısı var. Öyle köşk. Köşkün tamamı kırmızı yakuttan. Minakasrum minzer. İçinde köşkün içinde köşkler var. Sarayın içinde ne? Köşkler var. İşte şu dairesi, bu dairesi var. Şimdi, harem dairesi, şu bölgesi Yok endaron yok bilmem efendim şunlar bunlar topkapı sarayında nerede kırmızı yakuttan bütün her tarafı dökülüyor. Feyda müveshçehim bir yakut hamra içinde öyle köçkler var sarayın içinde som altından onların da bütün üstündeki işkili kırmızı yakuttan bu cennet her gün süslenip duruyor Ramazan günlerinde adamlarını bekliyor. Feyda sana evvelim Ramazan ufralıyomatın <gülüyor> gaddemin den bilemiyemizlide alkeliyom şehre Ramazan Ramazan ayında bir kul oruç tuttuğu zaman birinci günden geçen senenin Ramazan'ına kadar arada yaptığı bütün günahlar affedilir. Ramazan Ramazan arasını siler süpürür. Ve istagüfer aluhu kulleum melek. Min salatil gadaati ila Her gün sabah namazından başlıyor. 70 bin melek günahlan affını istiyor. Ta ki güneş perdeyle örtünene kadar yani batana kadar secdetin Şimdi düşünsene günahsız ağızdan 70 bin belek sen affını isterse daha sende günah kalır mı? Gece veya gündüz Ramazan ayında kim her bir secde yaparsa bir secde. İşte Onun için namazın secdeleri geceye sayılıyor. Akşamdan sonra kılınan hep gecedir. Yatsı, vitir, teravih. Hele ki bu gece 17. gece nafileleri artıralım. Şimdi ikinci bölümde aktaracağım. Bu gecenin nafilesinin faziletini, teravihinin faziletini ve Bedir gecesinin önemini anlatacağım inşallah. Bir ağaç dikiyorlar cennette adama. Atlı giden gölgesine 500 sene gitse o gölgeyi kesemiyor. Atlı giden gölgesinde 500 senede o yani ne kadar cennette genişlik var. Bir ağacın gölgesi 500 sene at koşacak kadar olur mu ya? Bütün dünyayı bitirir o açığa. Onun için önümüzde çok kıymetli bir mevsim geliyor. Bu gece 17. gece. Ondan sonra 10 geceler gelecek. 10 gecelerin tek geceleri çok önemli arz ediyor. İnşallah anlatacağım bu sene 21. gece çok rivayet var. Hal böyle olunca hepimiz inşallah ahiret tedariklerini görmek için, azıklarını kazanmak için, nevaleyi düzmek için, sonsuz hayatta yiyip bitiremeyeceğimiz kadar hasenat ile, mükafat ile Rabbimizin huzuruna gidebilmek için çok gayret edelim. Heveslenelim, ibadetlerden doymayalım. Her namazın akabinde Hz. Muaz Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Muaz'inni yuhibbuki. Ey Muaz ben seni çok seviyorum dâne Her namazın peşine sakın bırakma. Allah männâle azikrik ibadet. Zikrine şükrüne güzelce sana ibadet etmemek karşı bana yardım et Allah. Im. Cep dualarımda var bu. Ali ader efendi babamız hiç bırakmazdı. Efendi yazdırmış hiç bırakmazdı. İki rekat evvabın kılıyorsun ya. Hemen peşine Allah männâle azikrik e ibadet. İki rekat da öyle. O zaman ibadete doymazsın. Çünkü Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerine öğrettiği duadı. Biz de sevdiklerinden olalım. Zikirden, şükürden doymayalım. Güzel ibadetlerden üşenmeyelim. Usanmayalım, bıkmayalım. Ve bu dualarla Rabbimizden yardım talep edelim. Esta'inu bis sabri Sabr Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım isteyelim. Bu duayla da sabır ve namaza yardım isteyelim. Rabbim cümlemize yardım eyleyip, vakitlerimize bereketler ihsan eyleyip, bu mübarek gecede mutlaka afu mağfirete erişen Büyük erişen, hakkı batıldan ayırmaya gayret eden, cihad eden, Bedir ehline, bu vesileyle Bedir ehlinin amellerine iştirak eden dostlarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, teslimen kesiren, elhamdülillah rabbil alemin. Bismillah ve elhamdülillahi vesselam ala seyyidina resulillah ve ala aleyhissabü ecma'in kıymetli kardeşlerimiz önümüzdeki gece çok büyük gecedir dedim çok dikkatle dinleyin insanlara haberdar edin, dinletin kaçırılırsa telafisi yok bunun bu çarşamba pazarı değil her hafta kurulmuyor e bir daha sene var, e bir daha sene sen var mısın? sen var mısın? geçen seneden bu seneye olmayan çok sayarım e, seneye de biz yoz belki. Niye 17. gecenin faziletini kaçıralım? Şimdi İbn Mes'ud radıyallahu Teala'ın tarifat-i hadis şerif'te ki Ebu Davud rivayet ediyor ya, sahipte geçiyor. Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? "Lutlu bu aleyle 17'te min Ramazan Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinde arayın." Bu İbn Ebu Şeybe dahil yani dolu kaynakta zikrediliyor. Onun için e, bu gece Kadir gecesinin aranması emredilen gecelerden olduğu kesinleşmiştir. Zeyd bin Arkam radıyallahu anh, Kadir gecesi ona soruldu vakit buyurdu ki Leyletü Şebahre. 17. gecedir. Ma ne şüphe ola Ne şüphe ederiz ne de inşallah deriz. Yani şüphe ederiz bu bir istisnaya da lüzum yok. Neden Leylete nezel? Kur'an yev ve yevmel furkan yevmel Tekel cemal. İki ordunun birleştiği gün, Bedir'de kafirlerle müminlerin karşılaştığı gün, günün gecesi yani. Furkan günü, hak ile batın ayrıldığı günün gecesi. Hep bunlar Kur'an'da geçiyor. Bir de Kur'an indiği gece. Şimdi bu Kur'an indiği geceyi nereden şey yapıyor? Ee, Ayet-i Kerime'de ne bu? Estağidü billah. İnküntü mâ billahi ve mâ enzelne alâ abdina Yûmül Furkân yûmül Cemân Enfat suresinde. İn kuntum âmenetum Eğer siz Allah'a inandıysanız yani ganimetler hakkında bir hüküm geride be beyan ediyor. Ganimetlerin işte beşte biri aleyhi ve esasidir işte akraba, işte, akrabaların, yetimlerin falan. Ganimet taksimini beyan ediyor. Ee, eğer Allah'a inandıysanız ve mâ anzelnâ âlâ Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'a inandıysanız. Kulumuza, kulumuz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulumuza indirdiğimiz kitaba inandıysanız ne gün indirdik? Yevmül Furkan yevmel Tekal. Cema. Hakk'ın baltıldan ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği gün. E bunun Bedir olduğu kesin. Bedir'in de Ramazan'ın 17. günü yani. İşte bu gece 17'nin gece gece önce geliyor. 17'si olduğu kesin. Burada Siyer ehli arasında hiçbir rivayette ihtilaf yok. Ramazan 17. Hem de cuma gününe denk gelmişti. O zaman cuma idi. Böyle büyük büyük bir gün. Onun kesin Kadir Gecesidir demiştir. Ondan sonra bunu da İbni Ebi Şeybe rivat ediyor. Bukhari Tarihul Kebirleri rivat ediyor. Zeyd İbni Arkamın bu sözünü. İbni Mesud, Ali İbni Ebi Talip, Hasan İbni Ali, Hazreti Hasan yani. Urve İbni Zübeyir, Ebu Bekir Abdurrahman, Amir İbni Rabia, Zeyd İbni Arkam, Zeyd İbni Sehabet, Amir İbni Birçok sahabeden nakledildiğine göre Bedir Muharebesi Ramazan Şerif'in 17'sine rastlayan cuma gününde vakı olmuştur. Burada ihtilaf yoktur. Yani e, madem diyor ki kulumuza Furkan günü, iki ordu karşılaştığı gün indirdiğimize inandıysanız o zaman Kur'an-ı Kerim'den tabi birçok e, bir ayet-i bazı ayetlerin e, Bedir gecesi Bedir günü indiği kesinleşmişti. Onun için Bedir gecesine Zeyd ibn Erkam e, Kadir gecesi olarak İhya ederdi. Sonra Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu teala büyük sahabeden 17. Gece ihya kadar Ramazan şerifin hiçbir gecesini ibadetle ihya etmezdi. Derdi ki allah Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasına ayırdı. Şirkin önderlerini alçak kıldı. Bu gecenin günü çok önemli var. Ebu cehillerin geberdiği gün. Günün gecesi. 70 gavurun kalip çukuruna atıldığı gece. İslam'ın rahatladığı gece. Küfrün kökünün kazındığı gece. Onun için ben Allah'a yalvarıyorum. Mubarek gecede de çok dua edin. Allah'ın bu oğlu gibi, Mehmet Okyan gibi, Mustafa Karataş gibi, ehli sünnet haricine çıkmış, bidat ehli konuşmalar yaparak, kaderi inkar ettirerek, mucizeleri inkar ettirerek, İsa Aleyhisselam'ın nüzülünü, hadis sayı hadisleri, mütevatirleri inkar ettirerek, insanları dinden imadan çıkarmaya çalışan, bu insanların şerrinden bu milleti kurtar, hakkı ile batın arasına ayır, bu millete hakkı hak göster, uymalarını nasip eyle. Batılı batıl göster kaçınmalarını nasip eyle. el i Sünnet alimlerin sohbetine insanların kalplerini, kulaklarını, gönüllerini tevcih ile Amin ya Rabbi. Salavatlar arasında böyle ağlayarak milleti mezhepsiz ettiler. Kimisi işya etti, kimisi vehhabi etti, kimisi mezhepsiz etti, kimisi. Kimisi de imansız etti. Kaderi inkar eden imandan çıkar. Durum bu. Hakkın batıldan ayrıldığı gecenin Yarınki günün sabah hürmetine Allah'ım Allah'ım bugün de hakkı batıldan ayır Allah'ım. Bu millete hakkı hak, batıl batıl göster Allah'ım. Bu milletin imanı sana emanet ettik çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle Allah'ım. mamatiplerin hatiplerini kitaplarında Caferi'yle birinci mezhep yazıyor. Hak mezhep gösteriyor batılları. Kur'an'a eksik diyenleri. Ya Rabbi bu çoluk çocuğumuzu kurtar bu yalan yanlış yayınlardan ya Rabbi. Milliyetimi ıslah eyle kitaplarını ıslah eyle. Ehl-i sünnete muvafık ile Amin. O kadar önemli dua ki çoluk çocuğumuz mahvalıyor. Namaz abdestli olsun diye imam hatife gönderiyorsun. Geliyor dönüyor. Şiiler de hak diyor. Vah vah vah vah. Bu gece çok önemli. Çok dua gecesi. Hakkın batıldan ayrılması için. Ehl-i sünnetin kuvvetlenmesi için. Allah razı olsun. Bu sohbetleri insanlara duyurduğunuz için. Amin. İmam-ı Ahmet Hanbel, İbni Hanbel radıyallahu Kadir Gecesi'nin 17. gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiş. Yani İmam Muhammed'den Medine elinden yani tabiinden naklediyor. Tabiinden, tebeu tabi naklediyor. Mekke ehlinin 17. gece hiç uyumadan ibadet ettiklerini ve umre yaptıklarını. Mekke'de olanlar umre yapsın. Bizim olan orada. Yapsın bu umre 17. geceye. Yani onlara kolay. Hemen ten gidiyorlar, umre yapıyorlar. Evet. Abdurrahman radıyallahu anh diyor 17. gece cuma gecesine denk gelirse tabi o zaman ihyası daha kuvvetli müstahap olur. Çünkü tam Bedir'in yaşandığı gece olur. Ama bu sene öyle denk gelmedi. Salı'yı çarşambaya bağlayan geceye denk geldi. Bu önümüz şimdiki iftarda giren gece. Ama bizim için bu mühim değil. Çünkü şey 17. Kadir gecesi öyledir. Kur'an indirildiği gece hangi gece olduğuna Kadir gecesine hep aynı geceden gelmiyor. Mevlüt de öyledir. Pazartesi gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, doğmuştur. Ama her sene Mevlüt, Rebül 12. gecesi. Salı ya da çatar, gezer yani. Mühim olan 17'nin yani ayın ge gecesinin tutmasıdır. İbn-i Saad radıyallahu anh Miraç hadisesinin dahi Ramazan şerifin 17. gecesine vakı olduğunu İmam Vakidi kanalıyla meşayihinden nakletmiş. Yani bir rivata göre Miraç bile 17. gece vakı olmuş. Yani Bedir gecesinde değil. Ramazan 17'sinde Bedir'den çok evvelden Efendimiz Mekke'deyken oldu da o da Ramazan 17'si diye bir rivata oradan gelmiş. Cibril Aleyhisselam Ramazan Şerif'in 15-16. gecelerine denk gelen Cumartesi-Pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e nazil olmuş. Sonra Ramazan 17'sine gelen pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiş. Yani Kur'an'ın ilk peygamberliğin ilk geldiği gece Hira'da geldi ya ki. o da yine e, iki kere gelmiş 15-16 bunlar cumartesi ve pazara denk gelmiş 17'si Ramazan'ın pazarı pazartesiye bağlayana denk gelmiş Kur'an'ı indirdiğine dair yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin başlangıcı zat ramazan Şerif'te Kur'an'ın indirildiği belli de Ramazan'ın 17'sinde yine gerçekleşti zaten e, Enfal Suresinin ayetinde de Furkan günü yani iki ordunun karşılaştığı Bedir günü kulumuza indirdiğimize inandıysanız. Yani indirilme mahalle olarak, vakti olarak. Ne kadar önemli gece. Ebu Musel Medine radıyallahu anh tahric etti. Cabir radıyallahu anh'ın hadisinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan-ı Şerif 17'si olduğunda Kube Mescidini ziyaret eder. Medine'dekiler, Talha Hoca Efendi kardeşimiz, diğer orada bulunan ömrede 17'sinde yani yarınki günde Medineliler mutlaka Kuba Mescidine gitsin. Bana da bir hediye iki rekat kırsalar, sevabını bağışlasalar. Ne güzel olur. Ben 17'sine denk gelmedim Kuba Mescidinde. Ramazan 17'sinde. Bu da Medine'deyken de Kuba'yı ziyarete gidermiş. Sallallahu teala. Yani bütün rivayetlerden anlaşıldığına göre Ramazan Şerif'in 17. gecesinin günün özel bir önemi vardır. İslamiyet bu geceye ve güne önem atfetmiştir. Velakin yani ne diyeyim size, hiçbir camide, hiçbir sohbette, hiçbir hocadan böyle bir şeyler duymuş değiliz. Bu gecenin önemini, konuşanı da pek duymadık, rastlamadık yani. Ee, yine Ebuğra Erre'den gelen bir hadislerinde taberani rivat ediyor, Morce Mevsat'ta. Yani Kadir Gecesi'ni 17'de arayın, yani bu gecede ya da 19'da arayın. Yani bu da çok önemli. Önümüzdeki Cuma gecesi. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Akşama bir saat kala iftardan hazırlanacağız. Dualarla, zikirlerle karşılayacağız. Hem Cuma gecesi hem de 19. gece arayın diye de özel hadis de var. Bir bu geceyi söylüyor bir de 19'da. Bu da önemlidir. Önümüzdeki Cuma gecesinin sohbetinde e, derneğimizde buluşmak açısından ve diğer kardeşlerimizde dinlemeleri, sohbete iştirakleri açısından. Allah-u Tebârak ve bu gecenin faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Şimdi, bu gecenin tabi teravihini asla cemaatte kılalım, kaçırmayalım. Ve sallallahu aleyhi Ali bin i Ebi Talib radıyallahu anh, rivayet ediyor ki, 17. gece kim teravih kılarsa, yani bu gece teravih namazını kılarsa, La yeğrucu minez dünya hatta yerâ mekâmü ömnel cenneti cennette gideceği yer ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmayacak. Yani daha ölmeden cennetle müjdelenecek ve daha dünyadayken cennette gideceği yer bile ona gösterilecek. Ve bütün peygamberlerin sevabına ortak olacak. Enbiyaya verilen sevap ona da ihsan edecek. Peygamber oluyor anlamında değil aşağı Ama peygamberlerin sevapları kimseye kıyas edilmez. İşte o sevaplardan onun da büyük nasibi hissesi olacak. Yani diğer genel Müslümanlardan daha üstün olacak. Herkes teravih kılmıyor ki. Bileti çoğu teravih kılmıyor. Onun için aman bu gecenin teravihini kaçırmayalım. Sonra dedim ki nafile namazı var. Nafile namazı da Süleymaniye Kütüphanesindeki el yazma bir eserde Eyyubi ibn Abdillah Hazretleri Gavâs-u esmâl diye bir kitap var. Onun devamında Fezâ-ül Şûr Günlerin gece ayların günlerin faziletleri var orada efendim. Bu zikrediliyor Süleyman İktibansi eee Reşit Efendi kısmı No 2038'de sayfa 28 31 arasında bu hadis-i şerif zikrediliyor. Sonra Müstaanül Fukarâ ismiyle serde de gördük. O çok daha eski bu müelliften. O çok daha eski. Onu da e, onda da gördük. 17. gece bu her gece hakkında vardır. Bu gece 17. gece hakkında her kim her rekatta Fatiha okuduktan sonra 3 kere Kadir suresi, İnna Zelna, 3 kere İhlas suresi, 2 kere de Felak sureli. suresi. Yani Fatiha okuduktan sonra e, bir daha ucu besmele elucum yok. 3 kere İnna Zelna okuyor. Bitiriyor. Hatta bir daha başlıyor İnna Zelna. Sonra e, üç 3 kere İhlas. Yani kulhuvallahu'tu okuyor sonra peşine bir daha, peşine bir daha. Sonra 2 kere e felak iki kere nas okuyor. Yani felak okuyor, bir daha felak okuyor. Nas'a geçiyor, bir bina sokuyor, bir daha nas sokuyor. Bu şekilde dergimizin 92. sayfasında, tarifini şaşırırsanız dergi evlerinizde, ellerinizde mevcuttur. Derginin 92. sayfasında, evet 17. gece maddesinde bu namazı kim kılarsa kaç rekat kılıyor? 10 rekat. Her rekatta okuma böyle yapılıyor, 10 rekat kılıyor. Bu kişinin günahları affolunup Dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olun. Yani dünyanın bütün belalarından, imtihanlarından, deccal fitnesinden, yani ne fitneler çıkabilir? İnsanı gavur ediyor, öyle olaylar karışıyor. İnsan bir de baktı, millet yoldan çıkaran fitneler var. Dünyanın fitnelerinden, aynı zamanda musibet ve belalarından, kederlenden. bir de kabir azabından en korktuğumuz şey, beş vakit namazda Allah'a sığınıyoruz. Hadis-i şerifle sabittir ve sığınmamız emrediliyor. Kabir azabından da bu zat, bu on rekatlık nafileyi bu gece kılan kişi emin olur. Ne olur nafile namazlar? Üç ihlas saate bir 10 On kere katmetmiş oluyorsun daha. Mübarek gecede. Bir de namazda. Üç kere innen enzelna ne demek? Ondan sonra. nas ne demek? Allah bütün belalardan sığınmakta felak nas misli bir sure nazil olmamıştır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma te'avvezel mutte'avvizune bir mislima. Allah'a sığınanlar belalardan dünya ahiret Sıkıntılardan sığınmak isteyenler felak ve nas surelerinin gibi hiçbir şeyle Allah'a sığınamaz. Onun için bunlarla birlikte bu namaz kılınıyor. Rabbim şinden kolay eylesin, yardım eylesin, kabul eylesin. Amin. Ve Şimdi bu gece size e, sahurde yani saat birlerde alt yazı geçecekler önceden. 12'den sonra takip edin. Tam dakikalarını bilmiyorum. Ee, evvelce yaptığım Bedir'le ilgili bir sohbet e, verilecek. Ben çünkü e, İstanbul dışına çıkmak durumunda kalıyorum. O bakımdan sehurde e, önemli, zaruri bir hacet için. Bundan dolayı sehurde size çok önemli Bedir muharebesinin nasıl gerçekleştiği, hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve rivayetler, bir de Bedir ehliyle tevessülat, yani Bedir elini okumanın, faziletleri, bedir elin isimleri rivayetler ihtilaflı olduğu için bazı rivayette bu zat var mı, bu zat yok mu falan orada bir 40 kadar küsürat Yani 313 iken 360 gibi. Hani Bedir'den olup ihtimali olanı bile katmış alimler. İhtimalli rivayete bile kattıkları için 360 küsura çıkıyor. Ama fil vakiya 313 kesindir. Ama isimlerde kesinlik, bazı isimlerde kesinlik olmadığından 40 kadar falan o isimlerin ihtiyatına binaen 360 falan ölüyor. Bu Bedir kitabımızda bu isimler sayılıyor. Şimdi sen Arapça bilmesen bile efendim bu isimleri okuduğun zaman şimdi mesela ben size sayfa veriyorum Bedir kitabından birçok insan Arapça bilmiyor. Aşere-i Mübeşşere'den başlıyor. Aşere-i Mübeşşere'nin hepsi biliyorsunuz Bedirel'den 69. sayfa başlıyor. Kitabın sağdan Arapçası var. Ben soldan Türkçe'yi konuşuyorum. Türkçe için 69. sayfada başlıyor. O cennetten müjdelenen 10 kişi. Sonra Bedir'de bulunan muhacirin-i sayılmış. Bunlarla beraber beşerim, 93 kişi. Sonra Ensar-ı Kiram, Medine'deki Ensar 2'ye tasnif edilmiş. Evs kabilesi oradan sayı başlıyor. 94'ten 164'e geliyor. Arada şehit olanlar Bedir'de şehitimiz az. 14 kadar şehitimiz var. Şehitler kırmızı kalemle renkli yazılmış. Oradan şehit olduğunu anlıyorsunuz. Oradan Hazret kabilesine e, mensup olanlar 165'ten o başlıyor. Ve böylece sayı efendime sana söyleyeyim 363 dediğim gibi 363'e balik oluyor. Burada Bedir elinden Olup da isme anılmayan hiç kimse kalmamış oluyor. İttifakla bütün isimler zikredilmiş oluyor. Bu vaziyette bu isimleri kim okuduğu zaman Ya Rabbi bu dostlarına aracı kılıyorum. Bu Bedire el hürmetine şu işimi gör dediği anda kesinlikle o iş görülüyor. Ama kesinlikle. Bu gecenin sohbetini dinlersiniz inşallah. Mesela yanında isimleri taşıyanlar ondan sonra e, o isimlerin muhafazaları efendim Bedireli'nin yardımları, daha neler yazılmış neler yazılmış. Allah'tan pek çoğu Bedireli'nin isimlerini okuma bereketiyle veli olmuş. Diyorlar ki siz nasıl Evliya'dan oldunuz veliden? Sırf Bedireli'nin isimlerini okuyordum, Allah'ın dostluğunu istiyordum, veli oldum demişler. Hastaların birçoğu, kanser, manser Allah'a bir şey yapamaz. Allah ölüleri diriltmeye kaydı. Kanser neymiş? İtikad sağlam olacak Bedire elini okudup da şifa bulmayan hasta kalmamış, şifa oldukları kesinleşmiştir. Evliyaullahtan biri diyor, elimi diyor hangi hastanın başına koyup halis bir niyetle Bedire elin isimlerini saydımsa mutlaka Allah ona şifa vermiştir. Eceli geldiyse ölümünü hafifletmiştir. Ecele çare yok. Burada daha neler zikrediyor. Sayfa 43'ten başlıyor. Burayı takip ediniz. Yani o kadar düşmanlarından kurtulanlar onlara havale ettiklerinde eşkıyalar onları sarmışken veya kadın işte haşa, azm, Allah muhafaza tecavüze vuracak vesaire. Bedir ehlinin hürmetine istediği anda melekler gelmiş onları kırmış geçirmiştir. Bedir ehlinin ruhaniyetleri hazırdır. Bedir ehlinin ruhaniyetleri gelmektedir. Yola çıkarken yanlarına asıp gidenler Bedir ehlinin isimleri var mı bilmiyorum. Onu yapsınlar arkadaşlar. Bedir ehlinin isimlerini Aynı korunmuş sır gibi yapsınlar. Bana sorsunlar ben yazdırayım. Be, Arapçasını, Arapçasını. Bedirel'in isimlerini yanında bulunduranlar hakkında yolculuğa çıkarken, tehlikelere giderken neler neler neler olduğu burada tek tek tek sayılmıştır. E, esir düşenlerin kurtulduğu, hapis düşenlerin kurtulduğu, hastaların şifa bulduğu, hepsi kaynaklarıyla beraber. Kaçtan başladık denilmiş? 43 mü derim? 59'a kadar Burada bir musibete yahut zalime müptela olan kişi, efendim Bedir Ehli'nin isimlerini okuduktan sonra, Bedir Ehli 313, Talut'un ordusu 313, Rasullerin adedi 313, 313'te şifre var. Bu sayıya göre okursa Allah düşmanlarına kâfi gelecek. Efendim Bedir Ehli'ne yalnız burada şartlar vardır. Her birinin ismini okurken mutlaka radıyallahu anh diyecek. Radıyallahu anh demezse Bedir Ehli'nin himmeti gelmez. Bu kitapta Bedir Ehli ile Tevessül kitabında sağdan sola beş tane kitap vardır Arapça olarak. Bu beş tanenin birisi Abdül Latifi Şami Hazretlerinin yazdığı o biraz uzuncadır. Hepsinin kabilesini de yazıyor. el ersi diyor, El-Hazreci diyor, El-Muhaciri diyor, Eşşehit diyor. Uzuncadır. Onu uzun bulanlar. Ondan sonra efendim halid Bağdadi Şeyh'imizin salavatlarla mezcettiği çok kıymetli Efendim e, Câliyetül ektar bütün kederleri belaları açan ve seyf-ül beddar düşmanlara karşı da keskin kılıç görevi gören yine elin isimleriyle hazırladığı bir kitap da bunun içindedir. Başlıyorsun okuyorsun. Ondan sonra ben e, en sonlara doğru vakti dar olan başına ani bir bela gelmiş adam kısa zamanda okumak isteyenler için efendim, bir de yine İmam Berzenci Hazretleri'nin şiirle yaptığı Seyyid Maliki Hazretleri bütün ulema evliya her cuma gecesi okurlar bunu. Belaladan korun. Yine Bedir-i sayılıyor. Sonra Uhud Şehitleri de sayılmış orada. Bir de ben en sonunda en kısasını yaptım. E bu benim derlememdir. Ama şöyle derlemek: Hem Seyyidina diyeceksin Efendimiz hem de sonlar radıyallahu anh koyacaksın. Yani sahabenin hepsine radıyallahu anh konarak en kısa şekliyle Bedir elini en acele şekilde isimlerini okuyup düştüğüm beladan, musibetten, hastalıktan, dertten acil, hızlıca bir panik var, bir sıkıntı var. Hemen okunabilmesi için de en sonunda ben en kısasını yaptım ki, bu onlara göre tabii yarı yarıya daha kısadır. Yani bu kitap benim 25. kitabımdır. Bedir ehliyle tevesül ve istihaseler. Burada daha neler anlatılmış? Ben hiçbirini anlatamadım, vaktim yetişmedi. Bu gece saat birden sonra sohbeti takip edin. Hem Bedir gecesinin kıssalarını, Bedir hadisesini yeniden yaşamış olursunuz. Ayet hadislerden ilim kazanırsınız. Hem de Bedir Eeli'nin isimleriyle tevessül edip, Allah'a aracı kılıp yüzü su hürmetine istemenin. Ama Bedir Eeli isimleri okuduktan sonra, okumadan Bedir Eeli hürmetine dua edilir, o başka. Bedir Eeli'nin isimleri okununca ordu gibi gelirler. Hepsinin ruhaniyeti gelir. 313 küsur. E burada 363 sayıdır. 363 gelir. Bütün o sahabenin yardımları, destekleri, bil fiil görenler olmuştur. Kılıç seslerini bile düşmanlarıyla, kılıç seslerini aynı kılıçlarla gelip okuyanları düşmanlarından kurtardıklarını, gözleriyle görende olmuş keşfi açıklar. Kulaklarıyla sesleri duyanlar olmuştur. Allah bize iman ve itikatta zirveye ulaşacak yakın şüphesiz inanç nasip eylesin. Şehitler ölmez. Allah yolda öldürülenleri ölü demeyin. Belahıya asıl diriler onlardır. Onların isimlerini anacağız. Yücüsü hürmetlerine Allah'tan yardım isteyeceğiz. Her cuma gecesi okunabilir. Olmadı ayda bir. Olmadı. Hiç olmazsa 17. gece şu mübarek gecede ya da yarınki gün. Ben bu gece kitap elimde yok. Yarınki gün temin ederse, Yarın 17. gün bitmeden evvel mutlaka Bedirel'in ismi şeriflerini okuyup himmet istemiş olalım. Allah Teala himmetleri dairesine cümlemizi dahil eylesin. Dünyada ahirette şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Geceniz mübarek olsun. Hakkın batıldan ayrılmasına vesile olsun. Tüm hayırlı muratlarınıza ve muratlarımıza erişip, bütün korktuklarımızdan emin olmamız için Rabbimizden Bedir ehliyle tevessül ediyoruz. Yardım niyaz ediyoruz. Rabbim onların himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Teslimen kethîrâ. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. ve eklerâ. Alla'alikin Allahma